149, 150, 151, 152 ve 153 Ey iman edenler! Küfredenlere uyarsanız, ökçelerinizin üstünden sizi geri çevirirler de, hüsana uğrayanlardan olursunuz. Halbuki Mevlanız Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında hiçbir delil indirilmediği şeyi Allah'a eş tuttuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların varacağı yer ateştir. Ne kötüdür o zalimlerin varacağı yer. Gerçekten Allah'ın size olan vaadi doğru çıktı. Onun izniyle kafirleri doğuruyordunuz ki, içinizden dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan, Sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra baş kaldırdığınız, verilen emir hakkında çekiştiğiniz ve yıldığınız zaman imtihan etmek için Allah sizi mağlubiyete uğrattı. Bununla beraber sizi bağışladı. Allah müminlere lütufkârdır. Hani siz kimseye bakmadan kaçıyordunuz. Peygamber de arkanızdan çağırıp duruyordu. Kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Evet kardeşlerim. Rabbimizin rahmetine lütfuna bakın. Üzülmeyeler diye kederden kedere uğratıyor. Yani keder bile bir yerde hayır oluyor. Allah subhanahu ve teala bu ayetlerde mümin kullarını şafirlere ve münafıklara uymaktan, itaat etmekten kesinlikle sakındırıyor. Zira onlara uymak, dünya ve ahirette helak olmaya sebeptir, diyor. Bunun için ey iman edenler, küfür edenlere uyarsanız, ökçelerinizin üstünden sizi geri çevirirler ve hüsrana uğrayanlardan olursunuz, buyuruyor. Sonra da bakın, kendine uymalarını İtaat etmelerini kendi dostluğu ile yetinip yalnız kendinden yardım umarak tevekkül etmelerini emrediyor. Ve halbuki Mevlamız Allah'tır. Ve o yardımcıların en hayırlısıdır buyuruyor. Bakın daha sonra hemen kalpleri rahatlatan, kalpleri ışıtan müjdeyi veriyor müminlere. Ve düşmanlarının kalplerine korku salacağını böylece müminlerden korkacaklarını müminlerin karşısında onların hor ve hakir olacağını bildiriyor. Bakın bunu da neye kayıtlı kılıyor? Onların küfrü Allah'a ortak koşmalarıdır. Bu kadarla kurtulamayacaklar. Zira ahiret günü de azap onları beklemekte diyor. Bakın Cenab-ı Allah bu müjdeyi şöyle veriyor. Hakkında hiçbir delil indirilmediği şeyi Allah'a eş tutuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların varacağı yer ateştir. Ne kötüdür o zalimlerin varacağı yer? Evet kardeşlerim. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, bana benden önce hiçbir peygambere verilmeyen şu beş şey verildi diyor. Bir aylık mesafeden korku ile desteklendim yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı. Benim ümmetimden her kime namaz vakti ulaşırsa o namazını kılsın. Bana ganimetler helal kılındı. Önceki peygamber özellikle kendi kavmine gönderilirdi. Ben ise bütün insanlara gönderildim ve bana şefaat izni verildi demiştir. Evet kardeşler korku Burada da dikkat ederseniz siz galip geleceksiniz diyor. Allah Resulü'nün senetleri üzere efendimiz diyor ki Bir gün diyor şu oburun yemek tabağına saldırdıkları gibi saldırdığı gibi size düşman olanlar da diyor bir gün size böyle saldıracak diyor. Oradaki sahabeler diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor, Onlar o gün çok Biz az olacağız da Onlar bundan cesaret alıp Ondan mı saldıracaklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Diyor ki hayır, bırak, Siz çok onlar az olacak Ama Siz aynı bir ser suyunun getirdiği çerçöp gibi Değersiz olacaksınız diyor. Ve Allah Onların kalplerindeki korkuyu alacak, sizin kalbinize de vehen atacak deyip susuyor. İlk defa bir kelime duymuşlar. Hani bazen sohbetlerde de diyoruz ya, önce lafzın beyanı, sonra lafzın dalalet ettiği mananın beyanı, işte burada öğretme kastıyla kelimeyi söylüyor ve susuyor. Önce lafzın beyanı. Allah onlardan daha olsun, sahabeler hemen soruyor, vehen nedir? Hemen galalet ettiği mananın beyanı geliyor. Neymiş vehen? Dünyayı sevme, ölümden hoşlanmama. İşte her şeyin bir bedeli var. Yapılan bir amelin karşılığında aldığın bir bedel hayırda veya şerde. Demek ki Allah Azze ve Celle'den korktun mu ki bunu da yapabilme, Nur 55'te Allah Azze ve Celle'nin işaret ettiği gibi iman ve salihalar. Peki korku giderse, ha, demek ki Allah'ın yarattığı halde ona eşler koşma. İşte hangisini işlersen ona göre de bakın kalbinde bir şeyler değişiyor. Görüyor musunuz korkunun insan üzerinde, tevhid üzerinde, topraklar üzerindeki hakimiyetini yakaladınız mı? Eğer siz iman ederseniz, salih amel işlerseniz, Allah sizin korkunuzu götürür, emniyeti getirir diyor. Ve düşmanlarınızın kalbine sizin korkunuzu atar. Ama bunun zıttı gündeme geldiğinde, işte... Şirkse korku sende, şirk değilse ve hem boyutundaysa, dünyayı sevme, ölümden hoşlanmamaysa, o zaman sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olursunuz diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün çok zayıf, kemikleri böyle bir bir sayılan bir sahabenin arkasından parmak kuşlarına basarak geliyor gözlerini kapatıyor köle satıyorum köle diyor. Sahabe Ali vesselam efendimizin kokusundan hemen tanıyor. Ey Allah'ın velisi diyor. Benim gibi kemikleri sayılan istamına bir kemik torbasına kim kaç para verir ki diyor. Yani kendi adına konuştuğu için vallahi diyor sen Allah indinde öyle para edersin ki diyor. Öyle para edersin ki. Demek ki müminin bir kılı, bir kemiği, her şeyi Allah indinde neymiş, çok değerliymiş. Allah, kadri kıymetini bilen, Allah'ın verdiği bu nimetin kadrini bilen insanlardan eylesin bizi. Eğer bunları bilmezsek, aynen sel suyunun getirdiği çer çöp gibi değersiz oluruz kardeşlerim. Evet. 154 ve 155'te. Sesim geliyor mu? Kanal sanki donmuş gibi bende. Sonra o üzüntünün ardından üzerimize öyle bir emniyet, öyle bir uyku indirdi ki içinizden bir kısmını biliyordu. Bir kısmını da canları sevdasına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliyet zanlı gibi haksız bir zan besliyorlar. Bu işten bize ne diyorlardı? De ki, bütün iş Allah'ındır. İşlerinde sana aşmadıkları bir şey gizliyorlar. Bu bize ait bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde olsaydınız üzerlerinizde ölüm yazılmış olanlar yine de mutlaka devrilecekleri yere çıkıp gideceklerdi. Bu göğüslerinizin içindekini yoklama kalplerinizde ikini temizlemek içindir. Allah göğüslerdekini bilir. İki topluluğun karşılaştığı gün içinizden geri dönenleri yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan yoldan çıkarmak istemişti. Bununla beraber Allah onları bağışladı. Allah kafurdur, halimdir. Evet kardeşlerim, bakın burada çok büyük bir imtihandan bahsediliyor. Allah razı olsun kardeşim. Allah senin de gönlünü aydınlatsın. Allah'u Teala kullarına onlara sekinet ve emniyet indirdiğini bildiriyor. Bu sekinet ve emniyet keder ve üzüntü içindeyken Silahlar oldukları halde uyuşukluğun uykuya benzer bir halin kendini kaplamış olmasıdır. Böyle hallerde uyuşukluk ve uykuya benzer bir hale girmek emniyetin dilidir. Ve Allah azze ve celle hemen onlara hani o size kendi katından bir emniyet olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Evet. Uh günü öyle bir oluyor ki kardeşlerim hatta Ebu Talha diyor ki hepimizi diyor öyle bir uyku kapladı ki hem o kadar oldu ki diyor kılıcım elimden defalarca düştü diyor ben alıyordum o düşüyordu ben alıyordum o düşüyordu diyor evet. bakın uyku bazen insana gaflet bazen tembellik bakın bazen de demek ki Allah'ın rahmeti oluyor Evet, Allah hakkıyla anlayanlardan bizlere. bize. Alakisselamet. Tabi. İşte kardeşlerim, İmam Ahmed diyor ki, Uqba ile Abdurrahman ibn Auf, Velid ibn Uqba ile karşılaştı. Velid ona, görüyorum ki müminlerin emiri Osman'dan uzak duruyorsun. Neden dedi? Abdurrahman dona, ben o günü kaçmadım, Bedir'den geri kalmadım ve Ömer'in sünnetinde terk etmedim.'' dedi. Bunun üzerine Velid giderek bunları Osman'a sordu ve bilgi istedi. Osman, ''Ben aynen günü kaçmadım.'' Sözüne gelince, allah Teala iki topluluğun karşılaştığı gün, ikinizden geri dönenleri, Allah onları bağışladı kavliyle bağışladığı bir günahtan dolayı beni nasıl ayıplar?'' Benim Bedir'den geri kaldığım sözüne gelince ben Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı ve zevcem Rukiye'nin vefatına kadar hastalığı ile meşgul edin. Vesselam da bana ganimetten para, pay ayırdı. Aleyhisselatü Vesselam'ın ganimetten pay ayırdığı kimse Bedir'de hazır bulunmuştur. Ömer'in sünnetini terk etmedim sözüne gelince ona ne benim ne de onun gücü yeter. Ona, git ona böylece haber ver demiştir. Yani harpten kaçan bu hadisten gelen delil harpten kaçmış ve ama harpten bile kaçsalar Allah ve Teala indirmiş olduğu ayetle onları affetmiştir. Yani bu sahabelerden bazılarının sahabeleri Allah azze ve celle'nin kitabında indirmiş olduğu birçok imtiyazlar var kardeşlerim. Yapmış oldukları hayra binayet Allah subhanahu ve teala da onlara yaşarken razı olduğunu, şirk koşmadan ölenlerin ne yaparlarsa yapsın cennete gireceğini haber vermiştir. Allah onlardan razı olsun. Allah subhanahu ve teala onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin.